Merhaba değerli dinleyenler. Cemre Beklentisi programı yeni bölümüyle devam ediyor. Bizi bu belde halkına sevdir Allah'ım. Soru. Dua mecmuasında da yer aldığı üzere Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz teşrif edeceği bir beldeyi gördüğü zaman Allah'ım bizi bu belde halkına bu beldenin salihlerini de bize sevdir diyerek dua ediyor. Dünyanın dört bir tarafına açılan hizmet sevdalıları için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Femi güherinden sadır olmuş bu dua neler ifade eder? Lütfeder misiniz? Cevap Malum olduğu üzere dua ile alakalı yapılan taksimatlardan biri de onun fiili ve kavli olarak ikiye ayrılmasıdır. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği örnekle anlatacak olursak bir çiftçinin toprağı işlemesi fiili bir duadır ki bununla hazine-i rahmetin kapısı olan toprağa sabanla çalmış olur. Cenab-ı Hakk'ın hususi bir atiyesi olmadıkça, toprağa tohum atmadan, o tarladan bir ürün almanın mümkün olmadığı açıktır. Dolayısıyla esbab adına ne gerekiyorsa mutlaka ortaya konulmalıdır. Fiili duaya riayet etmek, sebepler dünyası içinde yaşayan biz insanoğlu için kaçınılmazdır. Dolayısıyla fiili dua, esbabı nazarı itibara almak ve o sebeplerin gerektirdiği şekilde davranmakla olur. Ayrıca Cenab-ı Allah sebepleri izzet ve azametine perde yapmıştır. Bizim de o perdeye saygılı olmamız iktiza eder. Onları görmezlikten gelmek bu açıdan Allah'a karşı bir saygısızlıktır. Diğer bir açıdan da esbaba riayet etmeme, Bizi insan iradesini reddeden cebriyilik düşüncesi içine sürükler ki bu da akide ve inanç açısından çok tehlikelidir. Evet, irade ve şuur sahibi insan olduğuna düşen sebepleri görmek ve onlarla uyum içinde yaşamaya çalışmaktır. Bir bütün olarak ekosisteme bakıldığında apaçık bir nizam ve intizam görülmektedir. Demek ki her varlık, Allah'ın meşiyet ve iradesiyle o sisteme uymaktadır. Bununla beraber, ekosistemin irade ve şuur sahibi müstesna bir parçası olan insanoğlu, zaman zaman bilgisizce davranıp, hakkın muradına muhalif işlerin içine girebilmekte ve böylece o mükemmel sisteme zarar verebilmektedir. Tabii kendisi de o sistemin bir parçası olduğundan dolayı, Zarar eninde sonunda dönüp insan hayatını negatif şekilde etkiler hale gelmektedir. Kavli duaya gelince o da toprağı işledikten sonra ürün alabilme dileğiyle elleri açıp Cenabı Hakk'a yalvarmak gibidir. Bu manada dua sebepler üstü Hazreti Müsebbibül Esbaba teveccühün unvanıdır. Zira o kudreti sonsuz, sebeplere bağlı olarak verebileceği gibi, dilerse harikulade eden hususi bir atıya olarak sebeplere bağlı olmadan da lütufta bulunabilir. Ne var ki, ne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne de diğer Enbiya-i İzam ala Nebiyyina ve aleyhimüsselam plan ve projelerini, bu kabil harikuladeliklere bina etmemişlerdir. Sevginin Aksettiği Mücella Ayna Sizin sorduğunuz soruda da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle kavli bir duası yer almaktadır. Evet insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem bir beldeyi teşrif buyurduğu esnada Allahümme rzukna <gülüyor> hayaha ve e'izna min webaha ve habibna ila ehliha ve habib salih ehliha elayna. Allahümme barik lana fiyha Allahümme ''Bu beldenin bolluğuyla bizi rızıklandır, veba gibi hastalıklarından bizi koru, bizi bu beldenin halkına, bu beldenin salihlerini de bize sevdir. Allah'ım burayı bizim için bereketli eyle.'' şeklinde dua ediyordu. Efendiler Efendisi aleyhissalatu vesselam, insanların gönüllerini kazanabilmek, onlara sevgi tohumları ekebilmek için hem gerekli sebeplere müracaat etmiş, mesela onlarla hep diyalog halinde bulunmuş, münasebetlerin kesilme noktasına gelmemesi için perdeyi yırtmamış, hem de kavli dualarıyla muhataplarının gönüllerinde sevgi yaratması için Cenab-ı Hakk'a el açıp yalvarmıştır. Allah Celle Celaluhu da, o en sevdiği kulunu hiçbir zaman huzurundan boş çevirmemiş, hususi atı yeleriyle sevindirmiş, göklerde ve yerde onun için sevgi vaz etmiştir. Hatta bir manada sevgi, varlığın çehresine Muhammed aleyhissalatu vesselam aynasından yansımıştır. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı seni yelerine bakıldığında, Tem-i güher dökülen bu duanın dergahı ilahide kabul edildiğine şahit olursunuz. Mesela Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduklarında Medine halkı, o Habibi Kibriya'yı çok sevmiştir. İçten içe bütün bütün dejenere olmuş bir kısım münafıklar ve İslam düşmanlığıyla gözü dönmüş bazı kafirler istisna edilecek olursa, Medine'de Resulullah'a gösterilen sevginin büyüklüğü ortadadır. Evs ve Hazreç kabileleri de dahil olmak üzere Medine halkı, Efendimizin orayı teşriflerinden çok kısa bir zaman sonra onun etrafında adeta pervane gibi dönmeye başlamışlardır. Aslında o nebiler serveri her nereye şeref kudüm buyurmuşsa orada hüsnü kabul görmüştür. Aynı şekilde Efendimiz de Medine'yi çok sevmiştir. Konuya, ümmetine emanet etmiş olduğu nurlu mesaj perspektifinden bakılacak olursa, altın çağdan bugüne hüsnü kabul görmeye devam ettiği apaçık ortadadır. Evet, siz de kalplerinize, kalplerinizde insanlığın iftihar tablosunun o müstesna yerine baktığınızda, onun Tarihte başka hiç kimseye nasip olmayan, Nasıl emsalsiz bir sevgi çağlı yanına mazhar olduğunu anlarsınız. İçinizdeki onu her şeye tercih etme mülahazası, Sizdeki ona karşı alakanın en büyük emaresidir. Siz böyle olursanız, O da öbür alemde, Ruhunun ufkunda size karşı ciddi bir sevgi ve alaka duyar. Zaten, O'nun gönlünde size karşı sevgi yoksa, sizde de O'na karşı sevgi olmaz, olamaz. Zira sevginin bir manada kaynağı O'dur. Allah'tan gelen sevgi, o mücella aynaya akseder ve sonra ümmetine tevziye edilir, dağıtılır. Dolayısıyla sevginiz ölçüsünde O'nun nezdinde seviliyor olduğunuz mülahaza, ...ümit ve recasını taşıyabilirsiniz. Kainatın iftihar tablosu şereflendirdiği beldelerde böyle hüsnü kabul gördüğü gibi... ...onun has temsilcileri de derecesine göre gittikleri yerlerde hep sevgi, saygı ve kabul görmüşlerdir. Mesela irşat niyetiyle Yemen'e giden Hz. Ali radıyallahu anh'ın etrafında çok kısa bir zaman diliminde binlerce insan toplanarak halkalar oluşturmuşlardır. Onlar Hazreti Ali'yi sevmiş, Hazreti Ali radıyallahu anh de onları sevmiştir. Zaten Hazreti Ali radıyallahu anh sadece harp meydanlarının kahramanı değil, aynı zamanda mana aleminin de bir sultanıdır. Böyle Zülcenaheyn olması yönüyle de o, Peygamber Efendimiz, aleyhi ekmelü tehiyyat ve etemmü teslimatın en hakiki varislerinden birisidir. Ona duyulan sevginin neticesindedir ki, Abdullah İbni Cerir El Beceli radıyallahu anh gibi çok kıymetli Müslümanlar samimi olarak İslam'a bağlanmışlardır. Değerli dinleyenler, Cemre Beklentisi programının bir bölümü daha sona erdi. Gelecek bölümde yine birlikte olmak ümit ve dileğiyle Allah'a emanet olun.